Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillahi Nehmeduhu ve nesta'inuhu Ve nestağfiruhu Ve nevuzu billahi min şururi Enfusina ve min seyyati A'malina Men yehdihillah felamudille Leh ve men yudlil Felahadiye leh Ve neşhedü en la ilahe İllallah vahdahu la şerike Leh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 فتخذوه أدوا إنما يدعو هزبه ليكون من أصحاب السعير. فقال الله تعالى في آية أخرى: استوجب الله ولا يصد أنكم الشيطان إنه لكم أدب مبين. فقال الله تعالى في آية ولا تتبعوا خطوات الشيطان اِنَّهُ لكم عَدُوٌ مبين اِنَّمَا بالسوء ve antukulu Allah'ı ma la ta'lemun. Sadakallahul azim. Sevgili kardeşler, Rabbimiz yaratılış icabı bütün varlıklara, hayvanlara ve diğer yarattıklarına kendilerine zarar verecek düşmanlarını tanıtır. Tabii ki insana da her şeyden önce en büyük düşmanı olan, manevi düşmanını ve diğer düşmanlarını tanıtmaktadır. Bugün işte o en önemli düşman olarak vurguladığı, bizim de kendisini düşman olarak tanımamızı istediği, şeytan ve onun vesveselerinden, bazı özelliklerinden bahsedeceğim. Ve Allah'a niye şeytanın şerrinden sığınıyoruz, sığındığımızda ne yapmış oluyoruz? onu kısaca izah etmeye çalışacağım. Önce okumuş olduğum ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak maal olarak şöyle buyuruyor. İlk okuduğum Fatır Suresi 6. ayette Şeytan sizin için bir düşmandır. Siz de onu düşman olarak kabul edin, düşman edinin. Şüphes, şüphesiz ki o kendine uyanları cehennem asabından olmaya çağırır. İkinci okuduğum Zuhruf Suresi 62. ayette Sakın şeytan sizi yoldan sıratı müstakimden çevirmesin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. buyrulur. Üçüncü okuduğum ayette ise Bakara Suresi 168 ve 169. ayetler. Şeytanın adımlarına uymayın. Şüphesiz o sizin için apaçık bir düşmandır. O size ancak kötülüğü fuhşiyatı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemeyi emreder buyurulmaktadır. Evet sevgili kardeşler insandan önce iki varlık yaratılmıştı. Birisi melekler biri de cinler. Şeytanlar cinlerin şerlilerinden onların kafirlerinden olan bir gruptur. Yoksa ayrı bir cins değildir. İblis başta olmak üzere bütün şeytanlar cinlerdendir. Cinler ateşten, melekler e, nurdan, insanlar da malum topraktan yaratılmış varlıklardır. İşte azgınlıkta, şer ve kötülükte emsalsiz olan, inatçı ve şerir olan anlamına gelen e, şeytan cins isimdir. Yani e, bir sürü şeytanlar vardır. Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre Şeytanın kardeşleri dostları onun yardımcıları insanlardan olan şeytanlar cinlerden olan şeytanlar söz konusu edilir şeytan insanlara zorlayıcı bir güç ile saldırmaz onun gücü zayıftır Kur'an'ın ifadesine göre inne keyde şeytan ike da ifa. şeytanın hilesi tuzağı gerçekten zayıftır denilir. Yani mümine e, ve diğer insanlara hatta e, zorla e, emrederek onların iradesini eline geçer, geçirerek e, insanın e, kendisini e, e, kendi açısından tümüyle kullanıp insana musallat olarak e, böyle e, insan içerisinde bir egemenlik kuracak bir güce sahip değildir. Şeytan sadece vesvese verir. Fısıltıyla insana kötülüklerin yolunu çağırır. Onları gurura sevk eder. Gurur aldanmak demektir. Bu aldanışla olayları çarpık görür insanlar. Şeytan çirkinlikleri güzel göstermeye, haramları şirin göstermeye gayret eder. Vaat eder, hayale sevk eder, insanları kandırmaya kalkar. Ee, tabii şeytan sadece bunu dışarıda bir cinlerden varlık olarak yapmaz. Zaten bu şekilde şeytanı biz Kur'an'ın tanıtmasıyla tanırız. Yoksa şeytanı biz cin olarak ne görmüşüzdür ne de onun o şekilde direk etkisinde kalmışızdır. Kur'an şeytan derken genel bir yapıyı aslında vurgular. İçimizde şeytanın temsilcisi olan heva söz konusudur. İçimizdeki fısıltılar, davetler, bazı şeyleri zor görüp bazı şeyleri güzel görmeler, Allah'ın dininin dışındaki hususlar, şeytanın içimizdeki temsilcisi olan hevanın yönlendirmesiyle olur. Ona da şeytan denilebilir. Toplumdaki şeytanın Göstergesi cahiliyedir. Cahiliye toplumu şeytanın davet ettiği gibi insanları yine örf adet ile, korku ile toplum psikolojisi sürü anlayışıyla haramlara çağırır. O haramları yapmadığınız müddetçe şeytani kınamalarla sizi bazı haramlara zorlar. Şeytanın yönetimdeki göstergesi ise tavut dediğimiz Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen yönetimler ve yöneticilerdir. Dolayısıyla insanları yine Allah'tan uzaklaşarak haramlara, isyana, sevk eden, topluma yön veren tavutlardır tavutun bir anlamı şeytandır. Bir anlamı Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen yönetim ve yöneticilerdir. Dolayısıyla bu Şeytan kendi başına ele alınması doğru olmayan bir husustur. Hem cinlerden olan şeytana hem de işte ideolojilerden, rejimlerden, sistemlerden olan şeytanlara aynı şekilde karşı çıkmak, tavır almak ve hepsinden Allah'a sığınmak zorunluluğumuz vardır. Bu şeytanlar yer yer yardımlaşarak insanı etkilemeye çalışırlar. Bugün televizyonun, yer yer internetin şeytanın görevini üstlenmediğini iddia etmek, şeytanı da o araçları da iyi tanımamak demektir. Ee, yine şeytani güçleri e, ister küresel güçler olarak, birleşmiş güçler olarak değerlendirelim, ister bazı resmi güçler olarak ele alalım. Ee, şeytani güçleri tanımamak, Kur'an'ın şeytanla ilgili ayetlerini yeterince anlamamak anlamına elbette gelir. Şeytan kötülüğü insanlara teşvik eder. Allah'a isyanı emreder. Hayasızlığı insanlara yaymaya çalışır. Şeytan yine insanlardan, kendi dostlarından bizi korkutmaya gayret eder. İnfak etmeyi engeller, israf etmeyi ise teşvik eder. Saçıp savuranlar, yani israfçılar, şeytanın kardeşleridir Kur'an'ın ifadesine göre. Yakın bir akraba olmuşlardır. Allah yolunda infak etmekten kaçınırken, e, israf olan nice konularda paraları saçmaktan çekinmeyen, haramlara rahat paralar harcayanlar, şeytanla akraba olan, kimselerdir. İşte şeytanı biz özellikleriyle tanıdığımızda bunun sadece cinlerden bir şeytan olmadığını yer yer medyanın yer yer sosyal gelenek ve göreneğin örf ve adetin şeytani özelliklerle bize yaklaştığını haramlara, isyana davet edenlerin farkında olsa da olmasa da şeytani bir görev üstlendiklerini unutmamak zorundayız. Bugün nice ideolojilerin, devletlerin, devletler arası kuruluşların şeytanın görevlerini üstlendiğini ihmal etmemek, unutmamak zorundayız. Şeytanın özellikleri olarak Allah'ın emrini yerine getirmemesi ve buna bir kılıf bulması olarak ele almak ee, ilk ırkçılık yapanın e, şeytan olduğunu, dolayısıyla ırkçılıkla şeytan arasında ciddi manada bir bağ olduğunu, yine kendi mantığını Allah'ın emrine karşı kullanma noktasında şeytani düşüncelerin, e, mantıkçılığın e, nas'a rağmen e, Allah'ın hükümlerini tartmaya kalkmanın şeytani bir zihniyet olduğunu maddeci görüşün yine şeytani bir zihniyet olduğunu unutmamak gerekiyor. Allah'ın emrini bir mümin bazen bir hata ile bir yanlışlıkla yapmayabilir. Bu o kadar önemli değildir. Tövbe edildiği ve hatada ısrar edilmediği müddetçe Allah samimi olan müminlerin hatalarını affetmeye hazırdır. Ama insan hatasına kılıf bulunca, o hatayı hata kabul etmeyince, o hatada ısrar etmeye kalkıp, onu normal görünce, işte şeytani yola gider. Önemli olan, Allah'ın haramını haram kabul etmek, helalını helal kabul etmektir. Şeytansa, haramı helallaştırmaya, normalleştirmeye, helalları da bazen yasak kabul etmeye yönlendirir insanı. İşte bu şeytani bir yola tümüyle kapılmak, o yola etmektir. Şeytan ne yapar? İnsanın kalbinde vesvese verir. Yoksa insanı zorlamaz. Ahirette de diyecek ki şeytan, ben sizin üzerinize bir zorlayıcı, emredici değildim. Ben tavsiye ettim, siz de uydunuz. Bana kızmayın, kendinize kızın. Diyecek. Yoksa benim bir zorlama gücüm söz konusu değildi, diye ifade edecektir. Şeytan biliyoruz ki sırat-ı müstakimin üzerine oturur ve oradan geçenlerin önünden, arkasından, sağından, solundan yaklaşanları ne yapar? Onları vesveseyle onlara ihva eder, onları yoldan çıkartmaya çalışır. E, gayesi nedir? Onların çoğunu şükredenlerden e, e, yapmamak, şükreden olmak özelliğini çıkartmak. Allah'a şükrettirmemektir. Dolayısıyla şükürsüzlük şeytanın e, dava edindiği, gaye edindiği bir husustur. E, mümin, Allah'ın nimetlerine e, ibadet ederek, dua ederek, hamd ederek e, şükretmenin e, mutlaka e, e, önemini kavrar, şeytansa insanları şükürden uzaklaştırır. Allah'ı zikretmekten, Allah'ı hatırlatmaktan e, uzaklaştıran yine şeytan ve şeytani zihniyetlerdir. Bugün ister Müslümanların başındaki yöneticiler, ister onların da başındaki daha üst yöneticiler, insanları Allah'tan uzaklaştırmak, ibadetten alıkoymak, Allah'ı hatırlamak yerine dünyevi endişeleri öne çıkartmak, kişileri dünyevileştirip bireyselleştirmek için, ciddi manada bir dava insanı olmaktan uzaklaştırmak için, yer yer e, işbirliği yaparak, yer yer ayrı ayrı hile ve tuzaklar kurarak insanları Allah'sız yapmaya, Allah'tan uzaklaştırmaya, e, Allah'ı e, gündeminin dışına çıkartmaya gayret ediyorlar ve maalesef insanlar da e, bu şeytani zihniyetlere kanıp e, onlara yöneliyorlar. E, ne yapmak lazım? E, Allah'a sığınmak lazım. Bu, bu düşmanın bazen e, etkisinde kalarak farkında olup olmayarak olmayarak etkisinde kalıp e, bizim de sırat-ı müstakimden sapma göstermemiz, kulluğun dışına çıkmamız, şeytanın kandırıcı yönlendirmesine muhatap olmamız söz konusu oluyor. İşte burada gücümüzün yetmediği, gafletimizin ağır bastığı, ihmalkarlığımızın olduğu, unutkanlığımızın devreye girdiği bir durumda sık sık Allah'la irtibat kurarak istiaze etmemiz, Allah'a sığınmamız, bu düşmanın şerrinden bizi koruması için kendi kalesini açan e, sığınma olarak bizim sığınmamızı isteyen Rabbimizin yardımına e, yönelmemiz gerekiyor. racim, e, Sığınırım ben e, kovulmuş olan şeytanın şerrinden kime? Allah'a dememiz gerekiyor. Kur'an okurken de Eûzü ile başlarız. Kur'an bitince de e, insanlardan olan ve cinlerden olan şeytandan sığınarak Kur'an'ı bitirmiş, tamamlamış oluruz. Yani Kur'an'a başlarken de, bitirirken de şeytanın şerri e, ve Allah'a sığınma bize hatırlatılmaktadır. Yani ister Kur'an okuyalım, ister Kur'an'ı bitirip e, hayata yönlenelim şeytanın şerriyle imtihan olmaktayız ve bizi koruyacak olan Allah bize sığınmanın nerede nasıl olması gerektiğini öğretir. Şimdi bir çocuğun korktuğu bir şeyden zarar gördüğü bir durumdan annesine sığınması nasıl söz konusuysa hatta annesi dövse annesine yine anne diyerek sığınması söz konusu ise veya insanların bazen sığınmak için bir devlet, bir himaye eden, bir merhametli kişiye müracaat etme ihtiyacı hissetmesi gibi bir durumu söz konusu edelim. Evet. Yani ülkelerdeki zulümden kaçıp bir başka ülkeye sığınmak düşmandan kaleye sığınmak gibi güçsüzün güçlüden korunması için bir dayanak bir sığınak araması gibi birine sığınma noktası ele alalım bütün bunlar bir sığınma açısından bize ipucu verir de Allah'a sığınmak daha başka bir şeydir sığınılan herhangi bir gücün gücü çok sınırlıdır bizi koruyamayabilir gücü yetmeyebilir sığınmaya kalktığımız düşman daha güçlü olabilir. Ama Allah'tan daha başka bir güç kaynağı yoktur. E, o yüzden biz her türlü şeytani güçlerden, e, zarar vereceğini zannettiğimiz e, tağutlardan, zalimlerden e, Allah'a sığınmanın yolunu mutlaka bulmalıyız. Allah yardım etmezse bize kim yardım edebilir? Allah yardım ederse bizi kim e, e, en küçük çapta zararları dokunabilir? Hani kim Allah'a sahip, o neden mahrum? Kim Allah'tan mahrum, o neye sahip? Dediğimiz gibi. Dünya bir araya gelse, e, Allah istemediği müddetçe kılımıza bile zarar veremezler. Yine dünya bir araya gelse, bize faydaları dokunmak istese, Allah istemediği müddetçe zerre kadar faydaları dokunmaz. Öyleyse Öyleyse her türlü şeytani güçten önce Allah'a sığınmak zorundayız. Allah'a, Allah'ın kitabına, Allah'ın dinine sığınmak zorundayız. İşte korunmak için kale olarak Allah'ın haram helal hudutlarını gösterdiği onun ilahi hükümlerine sığınarak şeytandan ve şeytani güçlerden Allah'ın lütfuna, Allah'ın hükmüne Allah'ın dinine sığınmak zorundayız zalim devletlerin zulmünden Allah'ın merhametli hükümlerine onun e, ölçülerine sığınmak e, onun hükmüne boyun eğmek zorundayız her türlü gayrimeşru ilişkilerden e, dünyevi aldanmalardan Allah'ın dünya ve ahiret saadeti için gönderdiği nizamına yönelmeli ona sığınmalıyız yani sadece cinlerden olan şeytanı değil her türlü gayri İslami oluşumlardan ona sığınmalıyız. Kime? Allah'a. Allah'ın dinine. Şeytani ideolojilerden, şeytani zihniyetlerden, onun yollarından, tağuti anlayışlardan Allah'ın kitabına yönelmeli ve onun dinine e, müracaat edip e, la ilahe diyerek e, e, her türlü şeytani zihniyetlerden illallah deyip Allah'ın kalesine müracaat etmeli. E, aynen namaz için abdest ne ise hayata yönelme için de e, şeytandan Allah'a sığınma yani istiaze bilinci odur. E, kendi zafiyetimizi kabul edip e, bu tür gücümüzün yetmeyeceğini düşündüğümüz düşmanlara karşı Allah'ın tek güç kaynağı olduğunu idrak etmeliyiz. Birkaç cümlede vesvese konusunu gündeme getireyim. Bazı insanlarda takıntı halinde şeytani oyunların bir kurbanı olma söz konusudur. Abdestlerini çok geç alırlar. Gusül abdestini çok uzunca ancak kendilerini tatmin edecek şekilde Yerine getirirler, namazlarını sık sık bozarlar veya bazen içlerine du duygu düşünceler gelir. Acaba ben e, yanlış mı düşünüyorum ya da böyle küfür düşünceleri bana ait mi gibi e, şeytanın e, onlarla yer yer oyun oynadığına e, bazı takıntıları e, gönüllerine vesvese olarak attığına şahit oluruz. Din, dini dinik zorlaştırır şeytan vesveselerle. Ee, Allah'a yaklaştırma gibi e, sahte bir e, gayret gösterterek e, dini yerine getiremeyeceği şekilde şeytan bazılarıyla ne yapar? Vesvese vererek e, onu oyuncak haline getirmeye çalışır. Bunları önemsemeden e, ve şeytanla şey Allah'la aramıza başka bir varlığı koymadan ne yapmamız lazım? İbadetleri kolay bir şekilde yerine getirmeye çalışmak. O vesveselerin şeytani birer düşünce olduğunu, kendi düşüncemiz olmadığını ve ibadetlerde bir defa o işi yerine getirmenin yeterli olduğunu, iki veya üç defadan fazla da yerine getirmemek, şeytana kapı açmamak gerektiğini e, unutmayalım. Bu konularda Euzu ve Felaknas suresinin manalarını idrak ederek e, okuyup e, çözüm bulma ve hiçbir zaman üfürükçülere e, efendim e, böyle e, bu konuda e, insanları istismar ederek e, cinci, büyücü denilen insanlara müracaat etmememiz gerektiğini ee, tekrar hatırlayalım. Kur'an-ı Kerim'de söz gelimi büyünün şerrinden Allah'a sığınırım dedittirmez Allah bize. Çünkü etki etmez öyle bir şer söz konusu değildir. Ama e, büyücülerin, üfürükçülerin muskacıların bugünkü tabirle şerlerinden Allah'a sığınırız. Felak suresi 4. ayette ve min şerrin nefasâti fil ukat. eee düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden Allah'a sığınırız dedittirir bize. Aman ha böyle psikolojik rahatsızlıklarda e, büyücülere, cincilere, üfürükçülere gitmeyin. Onlardan Allah'a sığınmak zorundayız. Hasta olmasanız bile sizi hasta yapmaya, kendilerine abone etmeye kalkarlar. Hep sömürücü insanlardır. Siz Allah'a direkt olarak sığının. Felak ve Nas Suresinin manalarını çok iyi öğrenerek nasıl bir Rabbimize sığınmamız gerektiğini özellikleriyle düşünerek Allah'a sığınalım. Psikolojik rahatsızlıkların da diğer rahatsızlıkların da şifası sadece Allah'tandır. Allah şifa verdiği müddetçe kimsenin kimseye en küçük bir zararı olmayacaktır. Evet. Dolayısıyla biz Allah'ın düşmanlarını, kendi düşmanlarımızı iyi tanımak ve onlara karşı da e, en güzel şekilde e, tedbirimizi almak zorundayız. İşte şeytanı ve şeytani zihniyetleri, insanlardan ve zihniyetlerden olan şeytanları da iyi tanıyıp onlara karşı mücadelemizi gerçekleştirelim. E, Rabbimiz günlerimizi gerçek anlamda, e, bayram edeceğimiz günlerden eylesin. Şeytani zihniyetlere karşı e, mücadelemizde galip gelip e, Müslümanların kanlarının akıtıldığı, kurban edildiği zaman diliminden kendimizin Allah'a yaklaştığı zaman dilimlerine hicret edebilecek güzellikler nasip etsin inşallah. Ela inne ahsenel kelam ve eblan nizam Kelamullahil melikil azizil allam Kema kâl Allahu Teâlâ ve Taala fil kelam ve izâ Qur'ân al Qur'ân fâstâmi ola ve ânsıto la al-kum turhamun. Awwâbillâhi min al-shaytanir rażim. Bismillâhi r-Rahmāni islâm